Hazreti Amine diyor ki, Resulullah'ın valide-i muhteremesi, ben diğer kadınlar gibi böyle ağrı, sızı ve kadınlık hali görmedim. Hamile kaldığımın üçüncü ayında bir nurani zat bana zuhur eyleyip, parmağıyla benim rahimimi gösterip, müjde olsun ya Amine, server-i enbiya'ya hamilesin diyerek beni tevşir eyledi. Ben kendisine kimsin diye sorduğum vakitte ben Adem Safiyullah'ım dedi. Dördüncü ayda gene bir müraniza zuhur eyleyip gene benim karnıma işaret edip müjde olsun ya amine sen server aleme hamilesin dedi. Kendisine sorduğum vakitte muhneciyullahım dedi. Kimsin diye sordum muhneci. Ve böylece her sen. ayda bir ünül azim peygamber zuhur eyleyip sırayla İbrahim aleyhisselam ve Musa aleyhisselam ve İsa aleyhisselam zuhur eyleyip bana Habib-i Huda, şefi Ruz Ceza, Muhammed-i Mustafa'yı tepsir ettiler. Resulullah'ın doğduğu sabah 22 Nisan Rumi, Rabül Evvel'in 12. girisi Pazartesi sabahıydı. Diyor ki Hz. Amin'e baktım etrafında melaikeler tavaf etmekte. Muhammed'imi doğduğum vakitte ağrı ve sızı çekmedim. Muhammed'im benden doğdu ve secdeye kapandı, secde etti. Mubarek dudakları oynuyordu, aldım onu, uzaklarını kulağımı verdim, dinledim. Ümmetim, ümmetim diyordu. O gecede olan vukaatlardan bir tanesi Kabe'de bulunan 360 put yüzüne yıkıldı. Kabe'de 360 put vardı. Hepsi bunlar yere döküldüler, yüzüne devrildiler. Kabe'nin her rüknü birbirine selam vererek Resulullah'ın zuhurunu haber verdi. Kisra'nın yani İran padişahının sarayından 18 seyvanı devrildi yıkıldı, direği dikıldı. Sade gölü göçtü, çöktü ve kayboldu. Mecusilerin yanan bin senelik ateşi söndü. Resulullah'ın doğduğu gece bulunan. Sallallahu ve sellem.